geçtiği bir uzun halvetleri var. Yalnız kalvetiye giren bir öğan, tömer halvetinin 40 erbayı var. 40 günük. Zikir ona varırlar, defalar güç bırakmaz Üç orada. 3 gün sonra. 3 gün sonra duvarlar ne görüşmek lazım. Böyle bir bir yemek getirecekler akşam. Yok e, getirir. Bir devir iş, tekke de kalırsın, devir giderim. Sonra kalırsın. Enerji gelenek, kahve içiyorsan dışarı çıkart, müsaade ederler. geceye kadar yani. Akşam gece arası birkaç kaç içersin, içiyorsun, kahve içiyorsun. Yani. Öyle. Yüzünü kaplıyorsun burada. Bazı koydurur, murak koyduruyor. Abdülmahmud evet. Efendi Hazretleri burada Abdül Selam var, onu koymuş halbette. Bizde 40 gün hiç açılmak olmasın, yemek veririm, su da veririm. Evet. 40 gün. Demek verilmiş, ne su verilmiş, ne kabız var. Ölken gelmişler, kapıyı çalmışlar, ses yok. İçeride. Demişler, Allah alap öldü galiba demişler. <gülüyor> Kırk dünya, kapıyı çalmışlar, ses yok. Evet demişler, Allah alap öldü, içeride. Abdüselam'ın Şeybani, adım geldi. Sonra bir daha çalmış. Geri ses oldu. Üçüncü beni de çalmış. Ne beklemiş, kapıyı açtı çıtları çalmış. Demişler şey, ilk çaldığımız vakitte arşı devam ediyordu. Demişler. Film salımızda kürsüyü sünnet geldim. Haa, süre bir şeyler. Kabrümüne görlerim burada. Yakubah camisinin sokağında. Yeni otel olduğu yer tekkesi, pürbesi bile. Onun için yaptılar.